781. konu, Ammar bin Yasir'in, Ey Allah'ım, senin rızanı kazanabilmek için her şeyi yapabilirim, demesi, Ammar bin Yasir, Fırat kıyısında bulunan Sıfin'e gitmek üzereyken şunları söyledi, Ey Allah'ım, eğer seni razı edebileceğimi bilseydim kendimi şu dağdan aşağı hiç tereddütsüz atardım, benden razı olabilmen için büyük bir ateş yakarak kendimi ona atıp yakmama emretmiş olsaydın bunu da yapardım, Ey Allah'ım, eğer kendimi bir suya atıp boğduğumda senin rızanı kazanacağımı bilseydim hiç vakit kaybetmeksizin bunu da seve seve yapardım. Ben sıfinde ancak senin rızanı ve hoşnutluğunu elde etmek için savaşacağım, senin rızanı kazanmaya çalıştığım sürece de beni mahrum etmeyeceğini umuyorum.